Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Evet. Bugünkü ayetimiz Bakara suresinin üçüncü ayeti. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde o takva sahipleri ki kaybayı iman ederler, namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yoluna harcarlar. Evet. Mealin geniş açılımı şöyle. Onlar gayba iman eder. <gülüyor> yani gözleriyle görmedikleri cennete, cehenneme, sevaba, günaha, cezaya, mükafata ne yapar? İşten inanırlar. Yani yapılan her amelin, söylenen her sözün muhakkak kayda geçtiğini bunun ya mükafatının ya da cezasının olduğunu inanırlar. Ve aynı zamanda Allah'a, meleklere, kitapları ve peygamberlerine iman eder. Namazı dost doğru kılar. Yani vaktinde gösteriş yapmadan kıyamına, rükusuna, secdesine, kıraatına her şeyine dikkat ederek ne yapar? Hakkıyla eda ederler. Ve içinde haram bulmayan, bulunmayan helal malları da ne yapar? Zekat, sadaka ve infakta bulunurlar İşte onlar övgiye layık olan takva sahibi olan insanlardır diyor Allah Azze ve Celle <gülüyor> burada ayeti kerimede geçen iman ederler ifadesinden maksat tasdik ederler korkarlar amel işlerler manasındadır İbn Abbas'tan gelen e, mana budur Araplara göre iman etmenin manası ikrar etme ve doğrulamaktır. Ve bir şeyi sözüyle ikrar edene mümin denir. Bir sözü ameliyle doğrulayana da mümin denir. Yani sözle amel birbirine düşmüyorsa iman edip imanının gereği amel ediyorsa o insana ne denir? Mümin denir. Sözle amel Birbirine tersse. Bu nedir? Nifaktır, bir fırttır. Bu da Allah indinde nedir? Sevilmeyen bir şeydir. Bu nifak bir yerde insanı fasık, bir yerde zalim, bir yerde kafir, bir yerde münafık var. Sözden amel birbirine nerede ters düşmüşse o yapılan amele ne yapılır? Bakılır ve İslam'da fiil olduğu gibi bir de fail vardır. Yani fiili işleyen e, insana verilen nedir? Bir isim vardır. Eğer bir insan fısk işliyorsa sahibi de fasıktır. <gülüyor> bir insan şirk istiyorsa sahibi de nedir? Müşriktir. Evet. Allah için herhangi bir şeyden korkmak da sözle, amellen tasdik etme anlamına gelen iman kavramının içine girer. İman kelimesi Allah'ın kitaplarını, peygamberlerini dil ile ikrar ve bu ikrarı amel ile doğrulamak, birbirini ne yapsa kapsamaktadır. Şimdi buraya geldiğimiz için burada iman kelimesini de biraz açmayı uygun buluyorum. İman yalanlamanın zıttıdır. Allah Azze ve Celle inananla küfredeni ayırt edecek isimler vermiştir. İnanan insana iman ehli, Müslüman dediği gibi, inanmayan insanlara facir, hücrim, müşrik veyahut pislik, kafir, kalbi sürgülü aleykümselamlar. Gözü önünde perde vardır gibi <gülüyor> birçok ne yapmıştır ifade kullanmıştır ama inanan insan için hep güzel kelime ne yapmıştır kullanmıştır <gülüyor> gideceği yerinde güzel bir yer olduğunu söylemiştir iman insanın önce kalbinin derinliklerinde başlar <gülüyor> kalbinin derinliklerindeki tasi ki insan diliyle İkrar etmek zorundadır. İkrar ettiğini ameliyle ispat etmek zorundadır. Ehli i sünnetin iman anlayışı nedir? Budur. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağzalarda ne yapacak? Gösterecek ve bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan şeylerdir. Eğer kalp tasdiklemiyorsa, dilin ikrarı, azanın göstermesi hiçbir şey ne yapmaz? fayda vermez. aynı münafıkların durumunda olduğu gibi. Münafıkların münafık olmasının sebebi kalplerinin tasdiklemediğini dilleriyle ikrar edip ben de sizin gibiyim, ben de müslümanım demesi, azalarıyla sen onu dışlama diye senin yanında, senin gibi hareket etmesi, şeytanıyla baş başa kaldığındaysa ben bu beyinsizler gibi mi inanacağım demesi. Yani sana gelip Oh, Allah senden razı olsun bana dinim öğrettin. Şeytanıyla baş başa geldiğinde ise sana fitne cidavası ağzına gelen zehir zemberek sözü söylemesi. Bunlar münafıkların amelleridir. <gülüyor> <gülüyor> Mümin ise kalp, dil ve ağza yuşan. Fıfksa nedir? Kalp tasdik eder, dil ikrar eder. Ağzı alarsa bazen tasdik Bazen yalanlar. Şimdi imanın anlaşılmasında fırkaların da çıkış sebebi vardır. Mürciye fırkası iman kalpten tasdik, dillen ikrar der. Amel imandan bir cüz değildir. Biz devam ederiz. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azada ne yapacak? Gösterecek. Haricilerle, yani tekfirci dediğimiz, havariş dediğimiz insanlarla da Karıştırılma sebebimiz buradan kaynaklanıyor. Buraya kadar da haricilerle beraberiz. Ama hariciler burada kalır. Onlar da artma ve eksilmeye ne yapmaz? İnanmazlar. Biz devam ederiz. İman artar ve eksilir. Onlarsa hayır iman bir bütündür. Artmaz ve eksilmez derler. Ve ufacık bir günah yeni de ebedi cehenneme gönderirler. Büyük günah işleyenize ne yaparlar? Cehenneme gönderir, tekfir ederler. Şirkin büyüğünü, küçüğünü bile ne yapamazlar? Ayırt edemezler. Yani bir riyayla şirk, büyük şirk onlar için nedir? Ayrıdır, değişmez. İşte iman çok iyi anlaşılmalı ki iman ehliyle küfür ehlinin de arası ne yapılsın? Net çizgilerle ayrılsın. İşte Allah Azze ve Celle burada iman ehlinin ne yapıyor? vasıflarını anlatıyor ki biz iman ehlini ne yapalım? Tanıyalım. Fısk ehlini, küfür ehlini ayırt edelim. Peki bugün ayırt etmek mümkün mü? Aslında mümkün. Ama iman edenler çok az olduğu için ki ayetlerde de biraz sonra göreceğiz. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Niye fitne bazlık yapıyorsun? Ameline bak. Hanımına bak. Çocuğuna bak, kendine bak. Hangi yolda gidiyorsun bir bak. Amellerize bir bakın. Allah bir olun. Beraber olun. Birlik beraberliği bozmayın. Cemaattan ayrılmayın. Cemaatta rahmet vardır. Allah'ın eli cemaatlandır der. Ama münafık tayfesi kendisi alabildiğine günah işler o topluluğa gelmemek için de kafaya saldırır. Mesela düşünün. Bir padişahı tahtından edeceksin. Kime saldırırsın? Önce vezrine. En güvendiği vezir kimse. Onu bir kaka dersin. Ona aldığına sıra bir gelir. Münafık tayfesi de her zaman cemaati önde tutan, cemaati çekip çeviren insanla ya da ona bulaşmadan önce ona en yakın yerini doldurabilecek insanlara saldırır sen niye sohbete gelmiyorsun, sen niye cemaate gelmiyorsun, falan konuşmayı bilmiyor. sen niye onu hoca olarak yanına koyuyorsun? Bu tip münafık hareketlere başlarlar. İşte iman eden ehli, iman ehli olan insanlar bunların hak ettiği cevabı vermezse bunlar aynı tasması zincirinden koparılmış köpeklere benzerler. Her yerde akat akarak akar, ne yapacak dolaşacaklarını Bunlar da Müslümanlara her zaman zarar verir. Bu da bir yerde rahmettir. İnanan, küfreden ne yapacak? Açığa çıkacak. Dün Mısır'da iman ehlinin bir daveti vardı. Bu davet ta beni Nasır'a krala melikeydi. Sonra ne oldu? Onlara karşı mücadele eden insanların şeytan dedi ki bir parti kur. Bir parti kurdular. Ne oldu? Alimleri dedi ki kim parti kurarsa kafirdir, şudur budur. Alimleri harici ilan ettiler. Başlarına her türlü çorabı ördüler. Ama bugün Seyit Kutuplar, Abd şeyler, nedir o? Hasan el Bennalar mücadeleci diye insanlara tanıtırlar. Onların verdiği mücadele karşı gruba karşıydı. O gruba karşı olanlar Onların yerine ne yaptılar? Geçiverdiler. Ve sistemi savunan insanlar haline geldiler. Yani iman ve küfür net anlaşılmadığında saflara anında ne yapabilir? Değişebilir. Aynen fiten hadislerinde işlediğimiz ders olduğu gibi deccal çıktığında o zamanın alimleri deccalı deccal olduğunu bildiği halde gidip ne yapacak? Tabi olacak. Sebep? Bu işte insanlar imanlarının geriye amel etmedikleri için sıkıntı duyacaklar. Aynaya bakıp kendilerini görmeyip bir başkalarını gördükleri için bu da ne yapacak? Müşkülat yapacak. Burada öğrendiklerimiz bize fayda vermeli. Bir başkasına sen şusun, sen busun demeye gerek yok. İnsan kendini düzelttiği zaman bir başkası otomatikmen düzelecek ya da ya sen ona ya da o sana tavır koyacak. Sen hakikaten iman ehliysen, imanını isar edebiliyorsan iman ehli olmayan insan seninle arkadaşlık yapamaz. Seninle sevgi duyamaz, muhabbet edemez. İnsanı ilişkilerde diğer kendi cinslerine, kendi fikrini anlaştıklarına yaptığı Hal ve hareketi sana ne yapamaz? Yapamaz. Hatlar ayrılmıştır. Onun için ayeti kerimede gelen iman etme manası ikrar etme, doğrulama manasındadır. Allah'a meleklerine gelen her türlü emir ve nehiye. Ve gayet kelimesinden maksatsa Said bin Cübihir, Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim Allah katından gelen her şeydir. Bilinmeyen. Biz geçmişte ne olduğunu biliyor muyuz? Adem'in nasıl yaratıldığından haberimiz var mı? Bu kayıptır. Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Biz de ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Yok maymunmuş, kuyruğu kopmuş, tüyü dökülmüş, yürümüş, adam olmuş. millet de onun soyundan gelmiş demiyoruz. Yani Darwin teorisi. Allah insanı Adem'den, havadan yarattı. Ve buna bir veysi diye bağlamıştır. Başka ayet-i kerimelerde geleceğiz. Ey Resulüm, Nuh'un diyor kıssasının yanında. Nuh'un başına geleni biz sana anlattığımızda sen onun yanında değil. Biz sana anlatıyoruz. Sen de ne yapıyorsun? Biliyorsun diyor. Biz kıyamet gününde bütün ümmetlere neyiz? Şahilsin. Çünkü biz de Allah'ın kitabına nedir? İman ederiz. Yine kayıp deyince kardeşlerim yarının ne getireceğini bilebilir miyiz? Veyahut kıyametin ne zaman kopacağını bilmemiz mümkün mü? Veyahut bir rahimde ne olduğunu, kişinin nerede, ne şekilde nasıl öleceğini bilmemiz nedir? Mümkün değildir. Bunların hepsi nedir? Ayıptır. Ve bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keşke edemeyin. Çünkü keşke kadere nedir? Tekme vurmadır diyor. Onun için gayba iman dediğimiz zaman gaybı kim bilir? Allah, Allah bilir. Bu imandır. Gaybı Allah'tan gayrı kimse bilmez dediğin zaman bu tıvhittir. Yani Allah'ta birlemedir. Birileri gelip de evcet yaparsa cifirle uğraşır tarih düşer şu zaman şu olacak derse o tevhidini ne yapmıştır? Bozmuştur. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim diyor falcıya gider, arafa gider, kahine gider, onu tasdiklerse onun İslam'dan nasibi yoktur. Veyahut Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. <gülüyor> Çünkü bunlara gittiğinizde, ki Allah muhafaza gidilmez, bunlar ne anlatıyor? uzat bakayım elini diyor. Açıyor. Sana şu olacak, bu olacak. Veya kahveyi çeviriyorlar. Hele bir fala bak. Karılarını en çok yaptığı. Açıyor. O sana yol gözüküyor. Kısmet gözüküyor. Nerede görüyor? Ne Şeytan ona üfürüyor. O da karşıdakine ne yapıyor? Üfürüyor. Veyahut kahinler. Veyahut müneccimler ki bugün e, dikkat ederseniz en önde giden, saygılı olan İnsanlar halinde ne yaptılar? Geldiler. Daha önce de bunlar İsrailoğullarında neydi? Ön plandaydı. Ashab-ı Uhtub hatırlıyorsunuz. Orada da bir firavunun e, sihirbazı yaşlanıyor. Bana ne yap bir çırak bul. Bu da gösteriyor ki geçmişin müşrikleri, nemrutları, firavunları bunlarsız ne yapamıyor? Yapamıyorlar. Yani kayba, iman onlarda yok. Bizde ise iman edenlerden kayba iman vardır. Kabire iman vardır. Berzaha iman vardır. Mahşere iman vardır. Cennete, cenne, cehenneme sevaba nedir? iman vardır. Buna Müslümanlar ne yapar? Hiçbir şey, şüphe, tereddüt duymadan ne yapar? İman etmek zorundadır. <gülüyor> evet. Kayptan maksat Budur. Ama bildirilerden kayıptan ne yapar? Çıkar. Allah kaybı kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamış. Bildirdikleri ise kayıptan ne yapar? Çıkar. bizimse bunlara tamamen tasdik etmemiz, hiçbir şey şüphe duymamamız gerekir. Evet. Ahirete kesinlikle inanırlar. Zira Allah'ın ayetlerinde Fatiha suresinde hemen gördük. Din gününün sahibi diyor. Yaşayan insan muhakkak bunun hesabını ne yapacak? Verecek. Ahirete iman da iman derslerini hatırlayacak olursanız birçok bab oluşturur. Ana başlıklarını kısaca sayacak olursak nedir? Kişinin ölümüyle başlar. Kabir sorusuyla devam eder. Kıyametin kopması, tekrar insanların dirilmesi, mahşer yerine çırıl çıplak sünnetsiz toplanılması ve insanların hepsinin eline amel defterinin verilmesi, tartıya gidilmesi, kevser havuzundan içilmesi, şefaatin olması, cennet ve cehennemin ebedi olması. Bunlar nedir? Hep ahiretten alakalı meselelerdir. Bunlardan bir tanesine inkar eden, şek şüphe duyan, imanını ne yapar? Bozar. Ahirete iman ederler derken ayet-i kerimede demek ki kabir azabına inanmak da neymiş? İmandandır. Bugün meaci dediğimiz insanlar Kur'an bana yeter diyen insanlar kabir sorgusuna, kabir azabına ne yapmazlar? İnanmazlar. Ceza ve mükafat sadece nedir? mahşerdedir. Kişiler öldükten sonra, dirildikten sonradır. Kabirde azap yoktur derler. Buna da sebep akli giderler. Akıllarını ilah edinmişlerdir. Akla alabildiğine selayet vermişlerdir ve demişlerdir ki Adem'in gününde ölen de. Kıyametin kopma saatinde ölenin azabı aynı olacak? Akli giderler. Dehre sövmeyin değil benim. Zamana sövmeyin. Zaman benim diyor. Yani zamanın kendisi Allah'tır. Ölen insan için zaman nedir? Zaman bilimi diye bir şey yoktur. Maalesef nakilleri bırakırlar. Aklı giderek birçok ne yaparlar? Müşkülata giderler. Halbuki dört tane ayet direkt kabir azabını anlatan ayetlerdir. Ama buna rağmen onu da tevil ederek giderler. Bunlardan bir tanesi Firavun ailesinde sabah akşam ateşe sunulması kıyametteki azabı ise onun daha şiddetli e Şimdi sabah akşam nereye sunuluyor? Bunun cevabını ne yapmaları? Gelmeleri gerekir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Demek ki burada bir müminlik vasfı var kardeşlerim. Müminlik vasfını da insanların burada tek tek ele alıp şöyle bir düşünmesi lazım. Burada bir insanın müminlik vasfının gündeme gelmesi için kayba iman etmesi, Allah'ın verdiğinden hem yiyip hem infak etmesi, ahirete iman etmesi, namazı dost doğru kılması var. Aslında burada bir de dinin tanımı var kardeşlerim. İman, nedir? Batiniliktir. İslam'da nedir? Aleniliktir. Burada dikkat ederseniz müminin tarifini yaparken aslında hem İslam'ın hem imanın tanımı hem de ikisinin bir bütün olduğunu, bir din olduğunu, bunu yaşayanın da mümin olduğu anlatılmakta Yani kayıp kalbi bir mesele. Ahirete iman nedir? Kalbi bir mesele. Ama infak etme nedir? İslami bir aleni. Mesela namazı kılma nedir? Aleniliktir. Her ikisi birleştirilerek burada müminin iman eden ve imanının gereği amel eden bir insan olduğu vasfı ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Bunun yanında gaybi hususlarda Resullaha indirilen bütün şeyleri de kişinin şeksiz ve şüphesiz ne yapması? tasdik etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların içinde seçilen birisidir. Allah Azze ve Celle ona birçok ne yapmıştır? Ayetler indirmiştir, emir ve nehiler indirmiştir. Ve bunlara da bütün müminlerin ne yapması? Aynı o sahabenin iman ettiği gibi iman etmesi gerekir. Bakın kardeşlerim, geçmiş ümmetler hep peygamberlerinde muciz mucizeler istediler peki müşriktir de Allah Resulü'nden birçok şey istedi. Şu ayı da görelim. Allah Resulü sahabe diyor ki sadece parnağını kaldırdı, aya doğru şöyle yaptı diyor. Ayın yarısı diyor davran bir tarafına yarısı bir tarafına. Sahabe anlatır ki ne bir şek ne bir şüphe hiçbir. bir gayet doğal bir olay gibi anlatıyor. Ama bugün Müslümanım diye mealcilerse işte sahabelerin uydurmaları kadar Müslüm gibi rivayet perestlerin naklettiği diyor. Yani müşrikler bile inkar etmiyor diyor ki Muhammed bizi büyüledi kafalarına toprak atarak gidiyorlar. Onlar bile inkar etmiyor bakın. Ama bugün inandım diye alnı diye gelen insanlar bunu inkar edebilir. Onun için iman dediğimizde pastik dediğimizde Bunlar basit şeyler değildir. Bunun bir de nedir? Senin hayata geçirerek bunu tasdiklemen gerekir. Yani insan imtihan edilmeden iman ehli olup olmadığını bilemez. Muhakkak imanın nasıl olacaktır? Ama herkesin sınanması imtihanı, ameli derecesindedir, imanı derecesindedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Herkes imanın nispetinde bela ve musibete uğratılır. En çok bela ve musibet peygamberlere, daha sonra sıddıklara, şehitlere, alimlere ve sırasıyla imanın nispetinde olanlara diyor. Bakın geçmişte ikilerin başına gelenlere, onlara musallat olanlara, en yakınlarının onlara söylediklerine, bugün eğer bizim başımıza bunlar gelmiyorsa imanımızı gözden geçirmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle iman eden, imanlığın gereği amel eden, davet eden ve bunun karşısında gelen bela ve musibete karşı sabredenlerden eylesin. Şimdi bu ayette müminler anlatıldığı gibi bu ayetlerde kafirlerde kalpleri mühürlenen, açıkça kafir olanlar iman ettiğini söylediği halde iman etmeyen Münafıklar ne yapıyor? Ayrılmış olur. Çünkü kafirler kesinlikle tasdik etmediğini söyler. Ama iman ettiğini söyleyip de namazı geldiğinde dost doğru kılmayanlar. Nisa suresinde göreceğiz inşallah. Onlar namaza kalktıklarında nasıl kalkar? Üş, üşenerek. Nasıl kılar? Gösteriş için. Nasıl zikreder? Çok az. Vaktinde kılmazlar bu da gösteriyor ki burada müminlerin vasıfları anlatıldığı gibi Allah Azze ve Celle diyor ki bunlar iyi belli. Çünkü bunların dışındakiler sizin gibi nedir? Değil. Bunlar da inanan küfredeni ne yapacak? Birbirinden ayrılacak. Namazı dosdoğru kılarlar kelimesinde gelen nakillerde bazı sözlere yer vermişlerdir. Kimi demiştir ki bu farz namazdır, kimi bu duadır, çünkü salat kelimesi birçok manaya gelir. Burada namazı dostları kılarlar diyor. Bu hem duadır, hem farz namazdır, hem de nafile namazdır. Çünkü mümin farzı düzgün kılıp da nafileyi ayrı ne yapmaz, kılamaz. Çünkü içi de dışı da nedir, birdir, aynısı gayrısı bunun olmaz. Onu da abdestle onu da abdestle Onun da kıraatına, kıyamına, rüküsüne, secdesine dikkat eder. Öbürüne de ne yapar? Dikkat etmek zorundadır. Evet, ama artık tefsir midir, şey midir, insanlar ihtilafı ve bu da var, bu da var deyip e, insanlara ihtilaflı meseleleri anlatmaya bayılan birçok insanlar var. Bu tip meseleler geldiğinde Allah size akıl vermiş, fikir vermiş, iman vermiş. Oturun, düşünün. Böyle bir ihtilaflı bir şey anlattığında birisi ona şu soruları yöneltin. Aynen deminki sizlere verdiğim cümleler gibi. Farzı ayrı, nafileye ayrı mı kılıyorsunuz? Yani birini abdestten, birini teyemminden kılacağız. Birini ayakta, birini oturarak Birini düzgün kılıp birini çabuk çabuk kılacağız diye sorular sorduğunuzda karşıdaki ne yapar? Sıkışır, kalır. Demek ki namaz, namaz. Hangi soru olsun? Namaz. Bir namazda nafile olsun, farz olsun, tilki gibi sağa sola bakan birini görseniz rahatsız olmaz mısınız? Sana namaz kılıyor önce sormaz mısınız? Evet. Ayette geçen kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar ifadesinden maksat Abdullah İbni Abbas'tan gelen rivayette bunun Allah'ın kendilerine farz kıldığı zekati vermeleri ve bunun sevabını Allah'tan beklemeleridir diye gelmiştir gelen rivayette. Ebu Malik ve Abdullah bin Mesut'tan ve Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayette ise zekat ayeti inmeden önce de kişinin aile fertlerine harcadığı nafakalardır diye rivayet ne yapmıştır? Gelmiştir. Ama her iki manada doğrudur. Allah yoluna ne yapar insanlar? Verilen rızkı hem yer hem de ne yapar? İnfak eder. Çünkü terben 34-35. ayetlerde inşallah geldiğimizde göreceğiz. O Allah'ın verdiği malı, altını, gümüşü, malı her neyse Allah yoluna harcamak için değildi. Kendi nefsi için biriktirenler var ya onları o gün alınlarından, yanlarından onları ne yapacağız? Dağlayacağız diyor. Demek ki verilen her şey sana Allah'ın namına yani Allah'ın sana ikram ettiği her şey yine onun adına ne yapacak? Dönecek. Dönmezse zaten bunun hesabı nedir? Çok zordur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayrılmasın Rabbim hesabını veremeyecek ne bir söz söylesin ne de bir iş amel eh. Müminlerin vasıfları devam ediyor kardeşlerim. Dördüncü ayette onlar sana indirilene senden önce indirilenlere iman eder, ahirete kesin olacak inanırlar. Ayetin geniş açılımı şöyle. Onlar senin Allah'ın getirdiğini ve senden önceki peygamberlerin Allah'tan getirdiğini tasdik ederler. O peygamberler arasında hiçbir fark gözetmezler ve Allah'tan getirdiğini tasdik ederler. Onları inkar etmezler. Onlar bu dünya hayatından sonra gelen ahirete ahirette gerçekleşecek olan tekrar dirilmeye, ortaya çıkmaya, sevaba, cezaya, hesaba çekilmeye amellerin ölçülüp tartılmasına kesin olarak iman ederler. Onları inkar eden müşrikler gibi olmalıdır. Evet. Ayetin geniş açılımlı meali bu. Ve dikkat ederseniz burada hemen ilk dikkat edilen nokta ayeti kerime dolaylı yolla ehli kitabın Resulullah'a ve Kur'an'a iman etmeyenlerine nedir? Bir şey vardır. İhtar vardır. Müminler hem bizim peygamberimize hem de diğer peygamberlere ve onlara verilenlere ne yapar iman eder. Neden böyle bir ayet inmiştir? Çünkü Bakara suresine girmeden kısa bir mukaddime yapmıştık hatırlarsanız. Medine'nin durumundan, Mekke'nin durumundan, oradaki kitap ehlinin durumlarından, münafıkların durumlarından bahsettik. Kitap ehli Medine'ye ne yapmış hep yerleşmişlerdi. Sebebi neydi? Bir peygamberin çıkacak <gülüyor> ve biz inşallah biz onlardan olacağız veya benim soyumdan olacak umudu vardı onlarda. Ama Allah Azze ve Celle peygamber onlardan ne yapmadı? Yitirmedi. Kendi öz çocuklarından daha iyi tanıdıkları halde sırf bu sebepten tasdik etmediler. Ve dediler ki biz Allah'ı çok seviyoruz. Hakikaten de insanlardı. Ama Musa Resulullah diyoruz dediler. Biz Allah'ı çok seviyoruz ama İsa Resulullah diyoruz dediler. Allah Azze ve Celle bizlere ne yapıyor? İman etmemizi bütün peygamberleri tasdik etmemizi, bütün kitapları da onlara geleni ne yapıyor? Tasdik etmemizi emrediyor. İşte müminlerin ayrıldığı bu müşriklerse bunun tam yapıyorlar. Müslüm'de gelen ifade ifadede ise kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesin bir çizgiyle şöyle diyor o Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her hangisi benim adımı duyardı bana iman etmeden bakın davet de yok adımı duyar da iman etmeden ölürse and olsun ki müşrik orada kalmıştır. Çünkü onlar Öz çocukları gibi beni ne yapar? Tanırlar Demek ki Yahudi ve Hristiyan Allah şunu ne yapıyor? Çok tanıyor. İsmini duyduysa iman etmemişse nedir? O şirk üzerine ölür. İnananlarsa bunun nedir? Tam sıtılır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Dikkat ederseniz Yahudi ve Hristiyanlar birisi Dalalette biri de nedir? Gazaba uğrayanlar olmuştur. Onların yolundan gidenler de Muhammed ümmetinin içinde aynı olmuşlardır. Ki çıkmamış mıdır? Çıkmıştır. Peygamber'e iman eden var mıdır? İman etmeyen de vardır. Peygamber aleyhisselamı <gülüyor> vasıflarını sıyırmış basit bir insana düşüren ve kendilerini peygamber yerine koyup konuşan zamanlılar vardır. Günümüzde de vardır. Geçmişte de vardır. Gelecekte de bunlar ne yapacak? Kıyamete kadar olacaktır. İşte Allah'a inananla inanmayanı, iman edenle inanmayanı küfredeni ne yapacak? Birbirinden bu şekilde ayıracak. Çünkü ayetin hemen başında sana indirilen ne? Peygambere indirilen bir şey var. Ne var? Bir vahiy mevzu bir de vahiy gayr-ı medlu. Yani yazılı ve sözlü bir vahiy var. Yani Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle 950 sene ne yaptı? Peygamberlik verdi. 950 sene peygamberlik yapan bir peygamberin kitabı var mı? Yok. Ne var? Sözlü. Yani vahiy gayr-ı medlu dediğimiz bir vahiy söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise her ikisi de ne yapıldı? Verildi. Aynen kıyamet suresinde inşallah işleyeceğiz. Dilini devreştirme. Kulu kalbine nakşedecek yani ineni. Sonra da o inenin beyanını öğretecek biziz diyor. Yani indirilen iki şeyden bahsediliyor. İleride Bakara'da gelecek kitap ve hikmetten bahsediliyor. İşte indirilen dendiğinde mümin olan insan o indirilene ne yapma? iman etmek zorundadır. O peygambere indirilene iman etmeyen insan da imanını ne yapmıştır? Bozmuştur. Ne kadar da kendisine ümin veyahut Müslüman sıfatını koysa da. Çünkü Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara biz Allah'ı çok seviyoruz dediğinde onlara ne diyor? Beni çok seviyorsanız Muhammed'e tabi olun. Beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Burada da bir açık meydan okuma var. Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman eder. Yani o müminler eğer hakikaten iman ehliyse sana indirilene de şüphesiz şüphesiz ne yapar? Tastikler. Ebu Bekir'e neden sıddık deniyor? Halbuki haberi getiren müşrikler. Senin arkadaşına biz deli diyorduk, mecnun diyorduk. Bak inanmadın. Yeri bırakmış, güveye çıktığını söylüyor dediğinde haberi getiren kim? Müşriktir. Bu Bekir ne diyor? O ne söylüyorsa doğrudur. Diyor. Allah bize öyle iman, öyle ahlak, öyle arkadaşlar nasip etsin. Evet. Kıyamet gününe ahiret günü denmesinin sebebi de kardeşlerim, onun dünya hayatından sonra gelmesi ahiretin varlıklar yaratıldıktan sonra gerçekleşecek olmasıdır. Beşinci ayet ise, işte Rab'larının doğru yolunda olanlar bunlardır. Kurtuluşu eren de bunlardır. Ayeti geniş olarak ele alırsak, kayba iman edenler, Muhammed'e indirilene, ondan önceki peygambere indirilene iman edenler, işte kimmiş onlar? Rab'ları tarafından bir nur verilen, istikamet ve açık deliller üzerine giden insanlardır. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunlar yaptıkları ameller karşılığında diledikleri kurtuluşun ve cennette ebedi olarak kalışın şu içinde olanlardır diyor Allah Azze ve Celle ayetlerinde. Evet. Rablarının gösterdiği doğru yolda olanlardan maksat i̇bn Abbas ve i̇bn Mesut'tan gelen rivayet kardeşlerim. Kayba iman eden takva sahibi müminler ve Resulullah'a ve ondan önceki peygamberlere iman eden müminlerdir ve hidayet dolu üzerinde olan müminlerdir. Diyor. Allah bizi de neslimizi de bunlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Kurtuluş nedir? Nedir kurtuluş? <gülüyor> Dünya müminin nedir? Hapishaneci'dir. Zindanıdır. Kafirin nedir? Cennetidir. Hapisten çıkan bir adam ne olur? Kime kavuşur? Onun için Allah Azze ve Celle kendisine kavuşmayı kendisine kavuşmayı seveni sever. Kendisine kavuşmayı sevmeyeni sevmez. Kendinden yüz çevirenden Yüz çevir. Kendini unutanı Allah da ne yapar? Unutur. Allah bizi kurtuluşa erenlerden eylesin. Allah'a kavuşmayı sevenlerden eylesin. Hesabı sevenlerden eylesin. Allah'a sırt çeviren Allah'ı unutanlardan ve Allah'ın da unuttuklardan eylemez. Eğer böyle olursa Allah insana şeytandan bir arkadaş verir. O da onu her zaman kötülüğe götürür. Eğer sen Allah'ı seversen, Allah'ın seveceği hasletleri yaparsan Allah da seni sever. Allah da sana kendisini seven bir dost, bir yardımcı kılar. Bu böyledir. Herkes arkadaşına dikkat etsin. Arkadaşının dini üzerindedir. Sözünün manası budur. Yani Allah'ı sevene, Allah da sevdiğini musallat eder. Allah'ı sevmeyene de Allah şeytandan bir dost ne yapar? Musallat eder. O doğumu cehenneme götüreme kadar çabalar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Korktuğumuzdan emin. Umduğumuza nail Çünkü bizler dünyada ne için hazırlık yapıyoruz? Ahiret için. Ahiret için hazırlık yapanlar da ne yapacak? O hazırlığının karşılığını görecek. Burada düşünün, her türlü imtihan var. Dünya gelinlik bir kız gibi ne yapmış? Süslenmiş, önüne geliyor. İçinde her türlü ne var? Nimetler, helalın, haramı, şehveti yönü, duygusal yönü, beşeri münasebet yönü, her türlü yönler ne var? Emanet var, adalet var, doğru özlük var. İnsan hayatında bunlara ne yapacak? Dikkat edecek ki kurtulacak. Dikkat edemezse aslında ölümü onun için kurtuluş değil. Nedir? Bir azaptır. <gülüyor> ve mümin öldüğü zaman, öldüğünde yeryüzü onun için ağlar, yaz tutar. Ama facir öldüğünde yeryüzü sevinir bir mikroptan kurtuldun der. Evet. 6 ve 7 ayetlere inşallah. Yarın girelim. Bugün müminlerin bu hasretlerinde kalalım. Allah hepimize anlayış versin. Sizlere de nasihatım, tavsiyem Müminlerle alakalı ayetleri şöyle bir gözden geçirin. Sırf ayet bazında şöyle bir okuyun. Ne kadar imanınızın arttığını görürsünüz. Enfal 2'den 4'e kadar Mümin suresini. Müminin suresini kutsul ve müminlerin vasıflarıyla alakalı gelen ayetleri şöyle bir gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Allah Azze ve Celle mümin dediğinde o müminde neler istiyor? Onların vasıfları nedir? Bunlarla Allah hepimize vasıflanmayı nasip etsin. Allah bizlere hayırlı dostlar Hayırlı kardeşler nasip etsin. Kardeşliğini pamuk bağlayan ve müminleri beğenmeyip kafirlerden razı olanlardan bizleri eylemesin. Sözüyle, özüyle dost doğru olanlardan eylesin. Allah bizlere düşmanlık yapanların düşmanlığından da bizleri emin eylesin. Bizlere Rabbımız vekil olsun. Onların cezasını en güzel şekilde versin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa ente Estağfuraka ve tebhüle Elhamdülillahirrahmanirrahim